Okuduğumuz ayette bizlere hitap eden, yerin göyun sahibi, bilinen ve bilinmeyen alemlerin maliki, kelam ne Hazreti Peygamber'in sözü, ne Müftürün kelamı, ne imamın, ne hocanın. Doğru doğru Allah'ın kelamı. Her ne kadar Resul-i Ekrem'in mübarek dudaklarından zahir olduysa da, hakta Teala söylemiştir Resulullah'ın diliyle. Gerçi Kur'an ezlebi peygamberest, herçi yüyet akne buhtöyü adresi. Güzel bir seslerimiz olacağı mi? Kur'an'ı peygamber okudu ama kim ki Kur'an Muhammed'in kelamı dediyse o kafir oldu diyor. Kur'an, la şekve la Allah'ın kelamıdır, son kelamdır. Artık kullar ile hak arasında ne lazımsa hepsi Kur'an'da cem olmuş ve perde arkasında hiçbir nesne kalmamıştır. Yüz suhuf. Üst kitabın özü Kur'an'da cem oldu ve Allah bize bunu ikram eyledi. Daha böyle açıkça atayım Bir adam Kur'an-ı Kerim'i okusa ve gelse dese ki ben Allah'la konuştum dese, yemin etse, yemininde yalancı değildir. Çünkü Kur'an Allah'ın kitabıdır. Allah'ın sözüdür. Selle Celaluhu